Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kısada ne var arkadaşlar? Bu kısada bu Ashab-ı Uhdud'un kısası. Ashab-ı Uhdud. Bugün anlatacağımız inşallah Riyad-ı Salihinden 30. hadis. Bu Ashab-ı Uhdud kısası biliyorsunuz bizden çok önceki zamanlarda Peygamber aleyhissalatu vesselam anlatıyor bir meliğin olduğunu ve bu meliğin yanında ne vardı? Bu medenin yanında bir sihirbazın olduğunu. Sihirbaz yaşlanınca, ya Resulallah, e, ya melik ben artık yaşlandım. Bana bir çocuk gönder, ben bu çocuğu ne yapayım? Ben bu çocuğa sihir öğreteyim diyor. O da diyor ki tamam, ona bir çocuk getiriyor. Çocuk yolda her gün gidip gelirken ne yapıyor? Bir tane rahiple tanışıyor. Peygamber ne diyor? ya Fesemi'a kelamehu fe'acebehu. Onun sözünü dinledi diyor, tevhidi dinledi, ne oldu? Şu çocuğun şeyine, hoşuna gitti. O zaman rahipler İslam üzerindeydi çünkü. Daha sonra diyor bu eve geldiği zaman, şimdi eve geç geliyor, evdekilerden dayaklıyor çocuk. Sihirbaza geç geldiği zaman, sihirba, sihirba, sihirbaz bu defa bunu dönüyor, durumu rahibe anlatıyor. Rahip de diyor ki eve gittiğinde de ki beni tuttu. Sihirbaza gittiğin zaman de ki evdekiler beni hatta biraz tuttular, ondan dolayı geciktim. Kimseye benim yani benim yanıma gelip gittiğini söyleme. Tabii çocuk bu şekilde gidip gelirken yolda bir gün bir tane hayvan görüyor. İnsanların yolunu kapatmış, insanlar korkudan geçemiyordu. Allah'ım diyor. Bunu bir taş alıyor eline. Diyor eğer rahibin işi, rahibin bana anlattıkları, sihirbazın anlattıklarından daha hayırlıysa bunu ne? Yap? Bunu öldür. Hayvan ölüyor. Çocuk anlıyor ki rahibin anlattıkları hak'tır. Geliyor aynı bu kusay olduğu gibi rahibe anlatıyor. Rabb diyor ki ya bu inneke sen benden nesin daha faziledesin ve inneke setuptera. ve senin başına ne olacaktır belalar musibetler gelecektir diyor. Fe in ubtulita fe la diyor. Allah yolunda bela musibete düşer olursan benim yerimi insanlara ne yapma benim yerimi insanlara gösterme. Tabi çocuk artık körleri dua edip de körleri iyileştiriyor. Ve aynı zamanda ne yapıyor? Dua edip de körleri iyileştiriyor. cilt hastalıklarını gideriyor. Şimdi bu olay olduktan sonra kısaca kralın yanında oturanlardan bir kör çocuğun kölleri iyileştirdiğini duyunca çocuğun yanına geliyor. Öyle değil mi? Çocuğa diyor ki bu hediyeleri hepsini al beni iyileştir. Çocuk diyor ben kimseyi iyileştirmem. İnsanları iyileştiren Allah'tır. Eğer iman edersen dua ederim körlüğün gider. Adam iman ediyor. Çocuk da dua ediyor. Ne oluyor? Bu vatandaşın körlüğü gidiyor. Adam tabi kralın yanına geliyor. Şimdi her gün kralın yakınlarından biri. Kral diyor ne oldu kimsenin gözlerini sana geri çevirdi? Benim Rabbim diyor. Kral şaşırıyor. Diyor ki Senin benden başka bir Rabbim mi vardır yani? yani senin, çünkü Firavunlar hepsi ne derler be? Farklı farklı yollarlar. Siz Rabbiniz benim. Öyle mi? Kral şaşırıyor. Senin benden başka bir Rabbim mi vardır? Diyor. Adam diyor benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Şimdi bir. Önce adamı getiriyorlar. işkence yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Adam çocuğun yerini gösteriyor. Ona tevhidi kim öğretti? Çocuk. çoruğu getiriyorlar. işkence yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Çocuğu kimin yerini gösteriyor? Rahibin. Rahibi getiriyorlar. Rahibe diyorlar. Dininden dön. Rahip diyor dönme. Kafasına testereyi koyuyorlar. ikiye bölüyorlar. Adamı getiriyorlar. O kör olan adamı. Dininden dön, dönme. Testereyle ikiye bölüyorlar. Çocuğu getiriyorlar. Çocuğu bir. Kıram nereye gönderiyor? Dağın tepesine. Diyor eğer dininden döndü, döndü dönmedi fırlatın. Dağa çıkıyorlar çocuk diyor Allah'ım sen istediğin şekilde onlara karşı bana sen yet. Yani ben sana sığınıyorum manasında. Dağ sallanıyor adamlar düşüyor ölüyor. Çocuk geri yürüyor meliğin yanına geliyor. Tekrardan melik diyor alın bunu şeye götürün. E, denize götürün. Denize gidiyorlar. Denize gelince aynı duayı çocuk yine yapıyor. Bu zaman sal ters dönüyor. Askerler ölüyor. Çocuk geri geliyor. Çocuk diyor ki Melike, Melik diyor ne oldu benim askerlerime? Diyor Allah onlara karşı bana yetti. Yani benim şeyim bana yeten kim oldu? Allah oldu. Diyor sen beni öldüremezsin çocuk. Ta ki benim sana emrettiğimi yerine getirene kadar. İnsanları toplayacaksın. Benim ok torbamdan bir torb alacaksın. Bismillahirrabbilgulam diyeceksin. Bu çocuğun Rabbinin ismiyle diyeceksin. Yani benim Rabbimi itiraf edeceksin insanların gözünün önünde. Ondan sonra beni öldürürsün. Aynısını yapıyor kral bütün insanları topluyor atıyor çocuk ölüyor çocuk şehit olur olmaz bütün insanlar diyor aman ne kadar bürgülüm rabbine iman ettik diyorlar kralın yanındakiler yani işte polisimizki polisi askeri işte çevik kuvvet falan tabi orada kralın etrafını kapatmış çevirmişler krala ulaşmasını engelliyorlar diyorlar gördün mü başına kral senin başına geldi yani insanlar hepsi birden iman etti. Ukutlar kazıyorlar, iman etmeyen, iman dininden dönmeyen herkese ateşin içine atın diyorlar. Hendeklere ateş dolduruyorlar, içine atın diyorlar. En son tabii bir kadın geliyor, kucağında bir çocuk var, öyle değil mi? Bu çocukla atlamaktan çekiniyor. Anne ya, annedeki şefkati biliyorsunuz, atlamaktan çekiniyor. Çocuk diyor ki ya Allah sasbi rifeyne hak. Ey anneciğin diyor sabret sen nesin, sen hak üzere Burada iki üç tane mucize var. Bir çocuğun öldürülmesi bir çocuğun köllere iyileştirmesi, ondan sonra çocuğun ee, dağdan geri gelmesi, denizden geri gelmesi, öyle değil mi? Ondan sonra bütün insanların iman etmesi, sonra ateşe he? hayvan ölmesi, sonra ateşe düşerken ne? Asad çocuğun dile gelmesi. Bu kısa ne arkadaşlar? Bu kısa ehli türkiden büyük bir kısası. İmam Nevi bu kısayı sabır babında zikrediyor. Neden? Çünkü belalar ve musibetlere karşı ne lazım? Beraber ve musibetlere karşı sabırladık. Biz de kısayı ne yaptık Allah'ın izniyle? Şöyle bir Türkçesini özet olarak anlattık. Kısalar ne olmuş ne bitmiş. Şimdi kelime kelime dönelim kısaya kısayı ne yapalım? kısayı anlatmaya çalışalım. Gerçi biz bu kısayı geçen sene bir defa anlatmıştık hatırlıyorsanız. Hem tekrar mahiyetinde olur. Hem de yeni gelenler var. Yeni gelip hiç dinlemeyenler var. Onlar da ne yaparlar? Onlar da bir daha bu kısayı dinlerler. Dediğimiz gibi bu kısa kimin kısası? Ehl-i Tevhid ile ehl-i Şirkin mücadelesinin kısası. Bu kısa kimin kısası? Rabbine iman eden Rabbi yeryüzünden Rablik ilahlık taslayan müstekbirlerin kısası. Öyle değil mi? Bu kısa tamamen tarih boyunca var olan ve kıyamete kadar da var olacak, kesilmeyecek olan ehl-i Tevhid ile ehl-i Şirkin mücadelesini anlatan tekrardan söylüyoruz bir kısa. Ve bu kısa'nın içinde çok büyük faydalar var. Çünkü Peygamber eğer bir kıssa anlatıyorsa her zaman dediğimiz gibi bu kıssa çocuklar geceleyin uyutulsun diye, insanlar bununla birbirine hikaye etsin diye öyle değil mi? Yaşlı dedeler çocuklara şeker verip hikayeler anlatsın diye değil, insanlar bundan ne yapsınlar diye, insanlar bundan ibret alsınlar diye anlatılıyor. Ve Peygamber genelde böyle kıssaları nerede anlatıyordu? Genelde diyorum Mekke'de anlatıyordu öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala peygamberlerin kıssasının çoğunu nerede peygamberimize indirdi? Mekke'de indirdi. Neden? Çünkü Mekke'de peygamber aleyhissalatü vesselam bela ve musibet altındaydı. işkenceler ve zorluklar altındaydı. Ta ki Allah böyle insanların kıssalarını peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyordu ki sebebi Amin. وَكُلَّمَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اِهْ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَالَكَ Bizim sana anlattığımız bütün peygamberlerin kıssaları ne içindir? Senin kalbini sağlamlaştıralım diyedir. Neden Allah Allah subhanahu anlatıyormuş? Peygamberin kalbi sağlamlaşsın diye. Ne alaka peygamberin kalbinin sağlamlaşması? Çünkü Allah kıssaların sonunda ehli hakkı bir şekilde kurtuluşa götürüyor. Ehli batılı ne yapıyor? Ehli batıla helak ediyor. Ehli hakkın davasını her zaman üstün kılıyor. Ehli batının davasını ne yapıyor? Ehli batının davasını Suyun üstündeki köpük gibi çerçöp çöp haline getiriyor. Bunu anlattığından dolayı Kur'an'da bir kaide vardı değil mi? فَاَمَّا زَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُفُ فِي الْأَرْضِ İnsanlara fayda veren şey ebediyen yeryüzünde kalacaktır diyor. Şey ise, çöplük olan ise denizin üstündeki köpük gibi olan batıl. Şimdi Allah hakla batılın örneğini veriyor. Batıl ise diyor, yok olmaya nedir? Batıl yok olmaya mahkumdur. Allah Subhanahu ve Teala bu kaideyi Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a ne yapıyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a kıssalar yoluyla bu kaideyi peygamberin peygamberin ve milletin kalbinde sağlamlaştırıyor. Ne diyor da Allah Subhanahu ve Teala? la yastavi'l khabithu ve't tayyibu ve ha a'jabaka kesretu'l khabith. Kötülüğün, pisliğin çokluğu seni şaşırtsa da Kötüyle iyi hiçbir zaman ne olmaz? Eşit. Olmaz. اَفَنَا جَعَلُوا الْمُسْلِم۪ينَ كَ Yoksa biz Müslümanları o mücrimler Allah'a karşı da bulunanlar gibi mi kılacağız diye Allah Subhanahu ve teala peygamberlerin kıssasını anlatıyordu. Sonra nasıl kafirlerin, o müstekbirlerin, büyüklenenlerin nasıl helak olduğunu, müstazakların ise nasıl Allah tarafından kurtuluşa erdiğini Allah Subhanahu ve teala peygamberimize bundan dolayı anlatıyordu. لِنُسَبْ بِتَبِهِ fuadak Bununla biz senin kalbini sağlamlaştıralım diye Ha bu tür kıssalar bugünler Müslümanların buna neyi var? Müslümanların buna ihtiyacı var. Zorluk altında olan, artık her taraftan yardımı kesildiğini zanneden, Allah'tan e Meta Nasullullah diye bağıran, Allah'ın yardımı ne zaman diye bağıran, özellikle Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeşenistan'da ve dünyanın hemen hemen her yerinde. Yani Müslümanlar ya hapishanelerde esir vaziyetteler, ya işte Amerikalıların çizmelerinin altındalar, veya işte Amerikalıların başımıza koyduğu ismi Muhammed ama aslında John İtôni olan insanların yönetimi altında olan Müslümanlar, tüm dünyanın her tarafına neresine bakarsanız bakın Müslümanlardan metafana surla diye bir ses yükseliyor. Allah'ın yardımı ne zaman artık diye işte bu tür durumlarda ne ihtiyacı var Müslümanların bu tür kısalara ihtiyacı var. Ama ne için değil? Çocukları gece uyutmak için değil. Veya küçük küçük hikaye kitapları yapıp sara sara çocukları bunlarla avutmak için, oyun oynatırmak için değil. Ne için? Lin yuthabbit bihi fuadak. İnsanların kalbini bu kıssalarla ne yapmak sağlamlaştırmak? Allah'ın yardımının mutlaka ehli tevhide geleceğini bildirmek için bu tür kıssalar ne? Bu tür kıssalar lazım. İşte bu kıssa da bu kıssalardan bir kıssa. Ve la yantiqu al-hawa illa konuşmayan, Allah'ın kendisine vahyetini konuşan, Peygamberin insanlara bildirdiği tarihte önceden olmuş ve gaybın, bu da gaybın haberine giriyor. Gaybın haberinden olan ne? Gaybın haberinden olan bir haber. Hadifi kim rivayet ediyor? Suhey bin Rumi. Suhey bin Rumi mustadhaflardan bir mustadhaf. Peygamberin gariban sahabelerinden bir sahabe. Aynı şekilde kimin kıssasını zikrediyor? Gariblerin Allah yolunda müjdeye müstehak olan gariplerin kıssasını bize aktarıyor. Peygamberimiz diyor ki, كَانَ مَلِكٌ فِي مَنْ كَانَ قَبْ فِي مَنْ كِقَبْ Sizden öncekilerde bir tane melik vardı. Arkadaşlar bu yeryüzünde değişmez bir şeydir. Her zaman Allah subhanehu ve teala'nın yeryüzünde Allah'a karşı Rab'lık iddiasında bulunan melikler, tağutlar olmuştur. Bu adamın böyle olduğunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Kısanın ortasına ne geçmişti? Adama demişti, اَلَكَ bun gayri Senin için benden başka bir Rab mi vardır? Demişti. Anlaşıldı mı? Firavun da ne demişti kendi kavmine? Ene Rabbukumul A'la Ben sizin en büyük Rabbiniz kimdir? Sizin en büyük Rabbiniz benim demişti. Firavun neyle ben sizin en büyük Rabbinizim demişti? Onlara dinlerini belirleme yönünde ben sizin en büyük Rabbinizim demişti. Bu adam neyle demişti? Şimdi bu adam da işte insanlara zarar ve faydayı kendisinin verdiğine inanıyor. Öyle değil mi? Diyor eleke Rabbul Hayri yani senin gözünü sana geri çevirecek sana fayda ve zarar verecek Sen benden başka senin bir Rabbin mi vardır demişti. Demek ki arkadaşlar her ne kadar meliklerin ismi, cismi, ünvanı değişse de, öyle değil mi? sultan, cumhurbaşkanı, başbakan da olsalar, her asrın bir tane meli, yani Kur'an'ı deyimle her asrın bir müstekbiri, bir tağutu var. Ve her asrda da bunlar ene rabbukumul a'la diyorlar insanlara. Biz sizin yeryüzünüzdeki en büyük neyiniz? Biz sizin yeryüzünüzde en büyük Rabbiniz, Rabbiniziz. Bu kafir o gün insanların gözünü geri çeviren, şifa verenin kendisi olduğunu, Zannederek insanların Rabbi olduğunu iddia ediyordu. Bugünkü kafirler yöneticiler insanlara kanun yaparak insanlara hayat nizamını bi biçimlendirdiklerine inanarak yeryüzünde çünkü yeri ve göğü yaratan kimse yerin ve göğün içindekilerin hayatına nizam getirecek olan da kimdir? Yerin ve göğün içindekilerin hayatına nizam getirecek olan da odur. Bugünküler ne yapıyorlar? Enne rabbukumul a'lâyi insanlara parlamentolar konaraktan demokrasiyle Allah'ın hakimiyetini Allah'tan alıp kendi nesilerine verdiklerini zannederek yoksa Allah her zaman hakimdir. Bunlar sadece zannediyorlar. Böyle bir şey yaparaktan ne yapıyorlar? Kendilerinin insanların Rabbi olduğunu iddia etmiş oluyorlar. Demek ki şunu anlıyoruz biz. Firavun, Nemrut aynı şekilde. Hazreti şeye ne diyordu? Hz. İbrahim'e ne diyordu Nemrut? Hım. İbrahim ile tartışanı gördün müy Muhammed Aleyhissalatu vesselam? Ne diyordu ona? Ne diyordu hem burada ona? Hatırlamıyor musun? ayet Arapçasını hatırlayan yok mu içinizde? ''Lem tera ilellezî hacc-i İbrahîme ha, fiyarabbi'' Ne dedi? Hafızlar ayakta yazıyorlar. Eyvah! Hz. İbrahim ne diyor? ''Benim Rabbim dirilten ve öldürendir'' Demek ki bu adam neyi iddia ediyordu? Bu adam kendisinin dirilttiğini ve öldürdüğünü iddia ediyordu ve güneşi doğurduğunu, batırdığını kim iddia ediyordu? Nemrud iddia ediyordu. Hazir de ee, <gülüyor> benden dedi. İbrahim Rabbiyel lezi yuhyi ve yumit. ve yumit. Hazir İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür. Kana yumit. ne yaparım? Ben de diriltirim, ben de öldürürüm. Yani adam. Hazir ben Rabbim güneşi şeyden getirir. Ee, doğu'dan getir. O daha da de sen de Güneş'i batı'dan getir. bu iddiler kefa. O zaman kafir olan ne oldu? Kafir olan sustu Anlatmak istediğim ne? İsmi Firavun olabilir. İsmi Nemrut olabilir. Anladın mı? İsimler değişebilir. Veya ismini olabilir Melik olabilir. İsmi Sultan olabilir. İsmi ismi olabilir. İsmi Erbakan olabilir. İsmi Haydar Aliyev olabilir. İsmi Erbakan olabilir. İsmi Erdoğan olabilir. Fark etmez. Bunlar insanların başına geçip de insanlara rablik iddiasına bulunan insanlar. Neyle? biri öldürüp ve dirilttiğini iddia ederek öbürü insanların gözlerini insanlara geri çevirdiğini iddia ederek bir ne akan nehirleri kendisinin akıttığını iddia ederek bir öbürü neyle bir öbürü de insanlara hayatına nizam getirdiğini iddia ederek insanlara kanun yap yapma yetkisini kendinde görerek insanlara helal ve haram yetkisini kendinde görerek ne olur kendi melik olur peygamber aleyhissalatü Vesselam bahsettiği davud olur ve hepsinde ortak bir nokta görürsünüz değişmez şey Allah'ın sünneti Bunlar kendilerinin karşısında Rabbimiz Allah sevdiyen insanları ya hapsederler, ya testereyle ikiye bölerler, ya yeryüzünden sürgün ederler ya da hapishanelere koyarlar. Model şekliyle. Öyle değil mi? Yani Firavun ne yapıyordu? Firavun ben İsrail şeylere ayırmıştı, o şekilde azap ediyordu. Nemrut ne yapıyordu? Nemrut doğan çocukları öldürüyordu. Firavun doğan çocuk, erkek çocuklarını öldürüyordu. Öyle değil mi? da Hz. Musa'yı kovalattırıyordu memleketlerde. Bu adam ne yapıyordu? Milletin kafasına testere koyup ikiye bölüyordu. Şimdikiler ne yapıyorlar? Direkt çıkarıyorlar, devlete karşı silah, silah koyup, devlete karşı örgüt kurup, silahlı örgüt kurup, devleti Atatürk ilke ve inkılatlarını yıkmaya yönelik eylem kurmaktan 36 sene veriyorlar. Yallah adamın ömrünü bitiriyorlar. Anladınız mı? Yani isim, ismi TC'de olsa, öyle değil mi? İsmi işte az, bilmem Azerbaycan Cumhuriyeti de olsa, Mısır Cumhuriyeti de olsa, Suudi Arabistan İslam Cumhuriyeti de olsa, hiç olmaz hiç fark etmiyor. Hepsi aynı. Tarih boyunca hiçbir isimleri, isimleri değişse de değişmediler. Hepsi Rablilik iddiasında bulundu. Hepsinin ortak noktası. Hepsi ama bakın dikkat edin farklı farklı şeylerde Rablilik iddiasında bulundu. Bizi, bizi ilgilendiren kim? Bizim zamanımızdakiler. Bizim gelen Rablilik iddiası neyle? insanlara hayatına nizam getirerekten helal ve haram, helal ve haram koyaraktan Rab'bi iddiasında bulunuyorlar. İki, Hepsi de bunların karşısında durursa yok kardeşim bizim Rabbimiz Allah'tır. Biz sizin kanunlarınızı kabul etmiyoruz. Yani siz bak bu kafir oluyorsunuz. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik diyen zümre ne yapıyorlar? Kimisi öldürüyor, kimisi kapsa atıyor, kimisi bir şekilde ortadan kaldırıyorlar. Göz önünden ne yapıyorlar? Göz önünden götürüyorlar. Bu iki noktayı ne yapacağız? Bu iki noktayı bileceğiz. İsimler, cisimler, ünvanlar değişse de tağutların genel özelliği nedir? Tağutların genel özelliği budur. Şimdi mesela en çok Allah'a kul olduğunu iddia eden işte Erbakan'ın ülkesine gidin. Erdoğanın ülkesine gidin yani. Gidin Erdoğanın ülkesine deyin ki siz hepiniz kafirsiniz. Öyle değil mi? İnsanlara kanun yapıyorsunuz. Ben alemden Rabbi olan Allah'a ne yaptım? İman ettim. Hemen ne? Ne diyeceklerdir? İfticai faaliyetlerden. Bilmem şöyle şöyle şöyle şöyle. Tamam. Atın bunu içeriye. Anlaşıldı mı? Yani bu en çok Müslüman olduğunu iddia eden adamın ülkesi Yani Müslümanlık da uzaktan yakına alakası yok. Çünkü şirk koşan insan. Öyle değil mi? Şirk içinde olan insan Allah'a kul olamaz. Başkalarına kul olmuştur. Öyle değil mi? Böyle olunca da bunun ülkesinde dahi nedir? Bu ülkesine dayıp bu insana en vay türlü azap verir ondan sonra. Yani anlatmak istediğim şey tarihler değişse de isimler ünlü onlar değişse de tavukların özellikleri nedir? Tavukların iki tane özelliği hiçbir zaman değişmez. Wa kana lahu sahirun ya Allah yine değişmez bir kaiden. Wa kana lahu sahirun. Onun bir tane neyi vardı? Bir tane sihirbazı vardı. Değişmez kaiden. Firavunun neyi vardı? Firavunun neyi vardı? Firavunun sihirbazları vardı. Bizimkilerin neyi var? Okulları var. Bizimkilerin neyi var? Askeriyeleri var. Bizimkilerin neyi var? Televizyonları var. Sihirbazlık kurumu her zaman var. Ama ismi değişebilir. Öyle değil mi? Modernleşecek tabii ki. Yani biz neredeyiz? Biz milenyum çağındayız. İnsanları sihirlemenin yöntemi de ne olmak lazım? uygun olmak lazım. Yani şimdi sen... Diyelim 2000 yılından sonra kafasından şöyle uzun bir şeyle elinde hokuvaksızlık yapan bir sihirbazın insanlara etkileyeceğine inanmazsın. Öyle mi? Ne olacak? Daha modern olacak. Çağa uygun bir sihir sistemi ne yapman lazım? Kurman lazım. O günkü sihirbaz ne yapıyordu bu şekilde? O günkü sihirbazlar arkadaşlar toplumun dini kurumlarıydılar. Yani ne ki mesela Firavun'un döneminde Firavun'un dini olarak manevi yönden, meşrutiyetini bazar sağlıyorduysa hani bakın işte biz olağanüstü şeyler yapıyoruz, bu da bizim Rabbimizdir. Çünkü insanoğlunun ne kadar şirkin içerisinde olursa olsun insanoğlunun fıtratında Allah Subhane ve Teala bir meyil var. İnsanoğlunun fıtratından maneviyata doğru bir yönelme var. İşte bunu telafi etmek için takutlar ne yapmışlar? Sürekli insanları kandırabilmek için mutlaka bir dini kurum oluşturmuşlardır. Atatürk yok. Dinin dersini bile istemeyen Atatürk ne kurumu kurmuş? Diyanet kurumunu bırakmıştı. Neden dolayı? Çünkü insanların fıtratında var olan, insanların fıtratında var olan o din şey var ya o yani işte biz de Müslümanız. Bu fikri yaşatmak için ve insanların kafir olduğunu insanlar anlamasınlar diye insanların içindeki manevi duyguları bastırmak için bir kurum bırakırlar. Eskidekiler ne bırakmışlardı? Sihir kurumu bırakmışlardı. Kiminki gibi Firavun'un gibi Firavun da Musa ile tartışa tartışmaz ne dediler hemen? Hemen dediler bunları tut. Haber gönder ve hemen toplayıcıları ne? gönder belaya ve alim hemen sana bütün sihirbazları toplasınlar getirsinler. Yani hiç beş dakika vakit kaybetme. Hemen sihirbazları topla getirsinler. Neden? Çünkü halkın gözünde Firavunun meşrutiyetini sağlayan kimlerdi? Sihirbazlardı. Bizim zamanımızda insanların İnsanları büyüleyen kurumlar kim? İnsanları büyüleyen kurumlar diyanet ve ilahiyatlar. Öyle değil mi? Tamamen tağutların güdümünde, tamamen tağutların kontrolünde, insanlardaki o manevi boşluğu doldurmak için kurulmuş ve insanları gözünü boyayıp da insanların küfrünü, şirkini, Allah'ın dışında bir sisteme kulu olduklarını gizlemek için var olan bu kurumlar gece gündüz ne yapıyorlar? Gece gündüz ben mekru ve nehar gece gündüz insanlara tuzaklar kurup çalışıyorlar. Mesela bugün Türkiye'de sözde bir tane ne kurumumuz var? Kıyanet Kurumu diye bir hıyanet, bir kurum var. Bu kurum ne yapıyor mesela? Türkiye'de kaç tane mesela diyelim seçmen var? 35 milyon tane, 35 milyon seçmen var ha? Mi? 35 milyon seçmen var bir ülkede ne demek bunun manası? 35 milyon Allah'ın hakimiyetini Allah'tan alıp da Allah'tan başkasına veren insan var. 35 milyon Allah'tan başkasına ibare eden insan var. 35 milyon gece gündüz sisteme secde eden insan var. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Peki bir güne bir gün bu hıyanet kurumundan böyle bir fetva çıktığını veya ilahiyat ilahiyat veya ilahiyata bağlı hocalardan böyle bir fetva çıktığını kimse duymuş mudur? Mümkün değil. Yani hageee. Mümkün değil böyle bir şey. Neden? Bunların görevi sadece insanları ne çıkar bunlardan? Şu hadis yoktur. Bu hadisin davisi böyledir. Yani tamamen peygamberin misyonunu yok etmek için... Hadisin altını yani dinin hadisi yok etmek ne demek? Dinin temelinin yarısını yok etmek demek. Dinin bir kısmını çökertmek demek. İlahiyata da bakın, diyanete de bakın şu anda mesela. Ben kendi günümüzü söylüyorum. Biri oturmuş işte e, milletin kafasına yatmayan hadislerin uydurma olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Zaten ilahiyat işi gücü bırakmış tabii hepsi değil. İşlerinden mutlaka kötü mecmuanın içerisinde iyi olanlar da var. Her ne kadar hükümleri onların hükümleri olsa da. Ama iyi insanlar her, her halükarda istisnalar var. Ne yapıyorlar? Hadis inkar etmeye, böyle ihtilaflı meseleleri gündeme getirip insanların kafasını karıştırmaya ve mutezile fikrini tekrardan ne yapmaya? Mutezile fikrini tekrardan canlandırmaya çalışıyorlar. Demek ki bunların hiçbir Allah'ın dinine faydaları yokmuş. Tek faydaları ne? Sistemi sağlamlaştırmak. Yani insanların gözünü bu noktada ne yapmak? İnsanların gözünü bu noktada boyamak. Hatta Diyanet hocalarının birçoğu şey yaptı Neden Allah'ın Allah'ım milletimizi, devletimizi, mehmetçimizi koru, tüm belalardan bilmem sakındır diye böyle bir de yağlı yağlı adamlar ne yapıyorlar? Yağlı yağlı abez, belam insanlar yağlı yağlı bir de dua ediyorlar. E tabi koca devlete dua etti mi adamlar ne oluyor? Devlet sevgisi adamın kalbine doğal olarak yerleşmiş oluyor. Yani caminin hutbesinde cami, tabi camici, o cami cami değildir o cami mescidi dırardı namaz da onun içerinde batılır. o adamaya çıkıp da oradan elini kaldırıp da diyorsa işte, sen bizim devletimizi milletimizi ondan sonra Mehmetçiğimizi koru diyorsa öyle değil mi İktisadını kuvvetlendir küfür devletine adam gece gündüz dua ediyor her kutbeye çıktığında öyle değil mi halkta doğal olarak ne kim, kimden din alınır cami kocasından din alınır öyle değil mi cami kocası devlete dua ediyorsa o zaman nedir bu devlet İyi bir devletti. Yani mesela diyelim Azerbaycan'da ehl sünnetten olduğunu iddia eden adam. Öyle değil mi? Kaç şirik camisi vardı adamın? 25 bin. 25 bin. 25 bin kişilik cami vermişler adamı. Adam Haydar Aliyev'in namazını kıldırıyor. Camide. Sana mı düşmüş Haydar Aliyev'in namazını kıldırmak yani? Sen sakalın burada, o sakal... O ya o sakala kurban ol sen ilk başta yani. Kendin ehl sünnetten olduğunu iddia eden peygamberin sünnetine sarıldığını iddia eden sorsan milletin hepsini sünnet dışı kabul eden adam Haydar Aliyev'in ne yapıyor? Haydar Aliyev'in namazını adam kıldırmış caminin içinde e böyle olunca halk bilmeyen insan bakıyor şey kim sakalı burada ondan sonra sargı burada ondan sonra üzercellabiyeti burada e, dini bu adamdan almayacağım da ben dini gidip kimden alayım? gözler sürmeli öyle değil mi? ondan sonra elbiseler fiyakalı altta model araba Allah nimet vermiş de neymiş? Ben dini bundan almayacağım da gideceğim, kimden dini alacağım yani öyle değil mi? Diyor ve o da ne yapıyor? Haydar Aliyev'in cenaze namazı kılınıyorsa Haydar Aliyev Müslümandır oluyor. Haydar Aliyev Müslümansa ölüylemir'dir. Bak şimdi kıyaslığa bak. Haydar Aliyev Ölüylemir ise Haydar Aliye ve taat fazla Haydar Aliye ve taat varsa onun karşısında duranları şikayet etmek e, ecirdir. Kıyaslığa bak şimdi sen ya bak o zaman devlete karşı savaşan bütün Müslümanlar nedir? Haricidir. O zaman bütün hariciler cehennemin köpekleridir. O zaman, bak ne diyeceğiz? Kıyaslara bak. Bir namaz nelene mal oldu. Bak tekrar söylüyorum anlayın. Yani sahillerin insanlar üzerindeki etkisine bakın. Haydar Aliyev'in cenaze namazı kılınıyorsa Haydar Aliyev nedir? Müslümandır. Müslümanın cenaze namazı kılınır. Haydar Aliyev Müslümansa yöneticidir o zaman. Velü Demir'dir. Müslümanların lideri. Velü Haydar Aliyev ona itaat etmek nedir? Ona itaat etmek farzdır. Ayden Aliye'ye itaat etmek farza, velirem ise onun karşısında olanlar ya haricidir ya da e ya da bakiidir. E o zaman bunlar haricide kirabu ehlinlerdir. Hariciler de de cehennemi köpeklerdir. İnne fiqat mehim le'acra. Onları öldürmekte eğer vardır. adr ile vallahi lev adraktum la'aktulannhum katlaat. Ad. Peygamber onlara yetişseydi onları ne yapacaktı? Onları Ad kavmini öldürdüğü gibi öldürecekti. Yamruqune min eddinike ma yahmu yamruqu es-sahm min el-qaws okun yaydan çıktığı gibi bunlar dinden çıkacaklar. Yani bu, bu sakallı makallar, bu, bu tevhid, mevhid diyenler bunların hepsi ney? Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyorlar o zaman. E biz bunları öldürsek, fitne olacak, völül emir yasaklamış. O zaman bizim bunları şikayet etmemiz nedir? Bizim bunları şikayet etmemiz vaciptir. Şurdu ve ezey. Yani bir cenaze namazı nereye getirdi insanları? Gördün mü? Bir cenaze namazı insanlara nasıl akide getirdi verdi? Anlaşıldı mı? Sahihlerin önemini. Ve bu sahiller nedir? Mesela düşünün şu anda e, Türkiye'de televizyon, yani bu sahil mefhumunu anlayalım, bu sahil nedir? Türkiye'de televizyon. Adam sabah kalkıyor, iş yerine gidiyor. Kimdi geçen sene, <gülüyor> arkadaş diyor geçen sene bir annesine demek ki babaya söyle şu televizyonu iş yerine götürsün, annesi demiyor ki zaten iş yerinde de televizyon almış. Yani sanki iş yeri televizyonsuz olur mu hiç oğlum? Yani öyle bir mantık mı var? Şimdi adam sabah gidiyor ne yapıyor dükkanına? Televizyonu açıyor öyle değil mi? Oturuyor televizyonun karşısına. Sabah programları, öğle haberleri işte, Tabi haberler orayı geç Yani başka şeyler i̇zliyor, izliyor, izliyor, izliyor Akşama kadar. Akşam eve geliyor Yani bir çocuğuna demez oğlum ne yaptın? Hanım bugün ne yaptın? <gülüyor> Gene televizyonun karşısında kuruluyor. Adamın putu olmuş televizyon yani. Mutlaka adam ayrılamıyor. Televizyon. Şimdi baktılar millet, adam şimdi mesela Çalışıyor dışarıda postacı. Şimdi bu adam ne yapacak? Adama MP3 vermişler, olur mu ya filmi tak, yolda film izle yani, yani yolda vaktin boş geçmemeli. öyle değil mi? Hemen ne cep telefonundan şeye bağlan, internette internetten televizyon izle yani, i̇şte akıl, akıl mantık işi mi de televizyondan nasıl ayrı kalırsın otobüste? Şimdi mesela İstanbul'da karşıdan karşıya geçeceksin iki saat, öyle değil mi? Olur mu ya, sen nasıl televizyondan geri kalacaksın yani, mutlaka ne ol, dünyayla bağlantın olsun yani senin diye, peki bu televizyon insanlara ne yapıyor? Yani Türkiye'de ne kadar pislik varsa insanlarda, ne kadar Allah'ın haram kıldığı fuhşiyat varsa hepsi nereden geçti bu insanlara? %90'ı insanlara televizyondan geçti. Tabi değil ki bu televizyonun suçu. Televizyon bir ne? Televizyon bir, bir, bir, bir plastik parçası yani, bir cam parçası. Televizyonun hiçbir etkisi yok. Televizyonun insanlarda bıraktığı bu ne? Televizyonun insanlarda bıraktığı etki de sadece bu. Ve insanlara haline bakın. 10 sene önce çok ayıp olan meseleler bugün Türkiye'de ne? Bugün Türkiye'de çok normal oldu. Neden? Diziler aracı Mesela 10 sene önce Türkiye'de düşünün, bir genç kız e, erkek arkadaşını almış, eve gelmiş kapıyı saldır. baba bu işte benim arkadaşım Cem demiş. Yani bir, bir şey bir hayal etsen, bir tasavvur etsenize ortamı yani. Baba ne yapardı yani. Ya, kan ya, ne demek, namus bu. Bu batıda, yani bizim o doğu taratlarımızda da ben hiç, yani daha içeri mi yani kapının önünde taranlar yani. İkisimler kapının önünde taranlar. Şimdi, Belki yakınlarınızda görüyorsunuz yani. Annesi işte kızın odasında çocuğun erkek, erkek arkadaşının fotoğrafı. Annesi bilir. Bütün akraba bilir. Kızın erkek arkadaşını falan. Herkese çok şey yani. Çok, çok normal abim. Bir de şakalaştı da Bunlar nasıl oldu arkadaşlar? Bunlar nasıl insanlara geldi? Nasıl insanlar bu hastalığa kaptılar? Bir kere de mi? Bir kere de değil. Diziler aracılarıyla. Televizyonların insana sunduğu. Yani yaşam modeliyle, öyle değil mi? İnsanlar bunu önce benimsediler, sonra insanlar göre göre normalleşti ve insanlar bunun içerisinde ne yaptılar? İnsanlar bunun içerisinde düştüler. Sahil deyip geçmemek lazım. Eyvah, sahir Onların sihirleri varsa biz de anlatıyoruz bilmem ne deyip geçmemek lazım yani. Anladınız mı? Yani bunların tamamen yani davete başlayan insanların, cemaatleşen insanların, öyle değil mi? Elinden gelen bütün çabayla ya bunlara karşı alternatif üretmesi lazım, öyle değil mi? Yani alternatif üretmek güzeldir. Demiyoruz illa alternatif olması lazım. Yani bazılar diyor ya o zaman alternatif yapalım. Yani açamıyoruz diye televizyon açamıyoruz diye oturup televizyon muyuz diyeceğiz mesela? Televizyon mu izleteceğiz insanlara? Hayır. Elimizden gelince bir alternatif kurarız. Öyle değil mi? Ama elimizden gelmiyorsa eğer ne yaparız? Biz insanlara yine bunun hata olduğunu anlatırız. Ya cemaatlerin alternatif kurup bu sihir etkili olan şeyleri ortadan kaldırması lazım. Yani bir kanalla veyahut da diyelim e, camiler açıp, öyle değil mi? Oraya fakir imamlar koyup kendi akidesini insanlara veren, insanlara hakkı öğreten, bu sihirbazları ortadan ne yapmak lazım? Bu sihirbazları ortadan kaldırmak lazım. Eğer veyahut da bunu yapamıyorsa insanlara sürekli bunların tehlikesini ne yapması lazım? İnsanlara sürekli bunun tehlikesini anlatması lazım ki nasıl insan televizyondan göre göre göre göre hiç umurmadık şeyleri hayatında benimsedi? Öyle değil mi? Çok normal oldu. Şimdi biz de insanların televizyonu hayatından kaldırmasını çok garipsiyoruz ya. İnsanlar duya, duya, duya, duya, bundan, bundan bu şehten, bu şehten, bu alimden, bu kocadan, bu davetçiden insanlar belki televizyonlarda evinden bir gün ne yaparlar? Çıkarırlar, atarlar. Belki çocukları, işte daha çocuk yaştan, İslam'a girmeden, küfür öğreten, şirki öğreten eğitim sistemlerinden çocuklarını belki uzak tutarlar, öyle değil mi? Belki insanlar da camilerin kurulması, yeni imamların getirilmesi için insanlar Müslümanlara ne yaparlar, yardımcı olurlar veya o camilerde namaz kılmazlar. yani bunlar çok... Yani bizim çok garipsediğimiz şeyler, bunları toplum çok zaman kabul ediyor diyoruz ama ben anlatsam mesela İstanbul'da diyelim, nerede oturuyoruz misal hepimiz diyelim gittik neredeyim, nereye yerleştik bir sen söyleyin Bayrampaşa'ya yerleştik, öyle değil mi? Kaç kişiyiz bak 2, 4, 6, 8, 10, 12 bu deste 3-5 kişide başka deste olduk kaç süre 20 kişi olduk 20 kişi Bayrampaşa'da bunları anlatıyor, düşünün 20 tane adam Bayrampaşa'nın muhtelif yerlerinde bunu anlatıyor 10 sene sana bu sayı 200'e çıkar anlatan sayısı, dinleyen sayısı 20.000, 30.000, 40.000'e çıkar. Ne olacak? Bu kadar insan Paşa'nın yarısını teşkil ediyorsa eğer mesela ediyorsa Bayram Paşa'nın yarısı düzelmiş demektir. Deneyim. Onun için insan ne kendini küçük görecek, ne de ilbazların etkisini küçük görecek. Öyle değil mi? Ya bunları yok etmeye, alternatif üretmeye çalışacak alternatif ürettiği anda da, üretmediği anda da, üretemediği anda da, aciz olduğu da, insanlara bu sihirbazların tehlikesini ne yapacak? Sihirbazların tehlikesini gösterecek. Anlaşıldı mı? Kale lil meliki, meliye dedi ki, inni kat kebirtu fev'at ileyye gulâmen ve es-sihra.'' Ben diyor artık büyüdüm, sen bana bir tane şey gönder, sen bana bir tane çocuk gönder, ben ona ne yapayım, ben ona sihir öğreteyim. Şimdi tağutî sistemin bu sihirbaz şeyi de yani bu sihir müessesesi de devamlı olması lazım. Yani bir asırda olup bir asırda olmadı mı etkisi olmaz, öyle değil mi? Nasıl insanlara kurulacak onlara? Devamlı olabilmesi için de ne var işte? Devamlı olabilmesi için biri emekli olur, bir imam yerine başka bir tane belham gelir, öyle değil mi? Ondan sonra gider bir tane şey, bir kanlar gider yerine başka bir kanlar gelir, öyle mi? Bir okul gider yerine, var yani... Değişmez. Bir Atatürkçü de yerine Yeni bir Atatürkçü öğretmen gelir Bu şekilde takutu sistem ne yapıyor? Devir daim ediyor yani. Şimdi sihirbaz da ne diyor? Valla biz artık yaşlandık. Öyle bir çocuk gönder ki bana Ben ona sihir öğretirim diyor. Kral da ne yapıyor? Ona bir tane çocuk gönderiyor. Çocuk gönderiyor bir tane. Şimdi burada yine bir nokta var. Önemli bir nokta. Ne o da? Çocuk. Niye büyük değil? Niye olgun değil? Niye 20 yaşında şöyle şap Anlayan bir şey değil de niye çocuk? Gulum, yani gulum ne tam çocuk, ne tam ergen, öyle mi bir gulum göre. Niye niye? Niye çocuk? Çünkü çocuk öğrenmede, bir şey anlamada daha çabuk. Çocuk kandırılma yönünde, öyle değil mi? Daha kolay kandırılır. Ve çocuğa bir şey yerleştirdim mi? O nedir? Onda artık bakılır, öyle değil mi? O o çocuktan bakılır. Bunu anlarsın. Bu çocuğun bu önemini anlarsanız de, neyi anlarsınız? Çocuğun önemini anlarsanız. Neden okullarda tağuti sistemler, eğitim müesseselerinde çocuklara bu kadar değer veriyorlar bunu anlarsınız. Çocuğunu okula göndermeyene ceza veriyorlar bunu anlarsınız. Televizyonlarda programlar yapıp çocuklara okula göndermemenin zararlarını bas bas insanlara anlatıyorlar bunu anlarsınız. Sonra neden çocuklar eve geldikleri zaman, neden çocuklar eve geldikleri zaman direkt televizyonu açınca yine çocuk programlarından kanallar boğuluyor. Neden televizyonların bu kadar çocuk programlarına önem verdiğini ne yaparsa anlarsınız. Çünkü tağut, biz bunu anlamasak da biz çocuk eğitimini ihmal edecek de Müslümanlar olaraktan biz çocuklarımızı yetiştirmesini bilmesek de tağuti sistem ne yapıyor? Tağuti sistem çocukları nasıl yetiştirmesi gerektiğini biliyor. Tağuti sistem çocukların ne kadar değerli olduğunu tağuti sistemler hepsi ne yapıyor? Biliyorlar. Çocukların ne kadar çabuk sihirlendiğini, büyülendiğini tağuti sistemler ne yapıyorlar? Biliyorlar. Ve bundan dolayı da çocuklara ne yapıyorlar? Çocuklara ihtimam gösteriyorlar. Alarsa bilin İki tane örnek vereceğim. Tamam mı? Üç tane örnek vereceğim. Yani çocuğun önemi ve çocuğun nasıl saptırılığını. Müsl sen Müslüman diye geçinen bir vatandaş. Senin bir tane çocuğun var. Sen tabii ne insanım? Sen, sen galben sabah kalkıyorsun işe gidiyorsun. Öyle değil mi? İşten eve geliyorsun. Zaten ölmüşsün. bir e putunun önünde bir secde etmen lazım. Televizyonu da açıyorsun. Biraz da putunu seyrediyorsun. Öyle değil mi? Putuna günlük ibadetini takdim ettikten sonra zaten uykusuzluktan ölüyorsun. Yatağa giriyorsun ve uyuyorsun. Öyle değil mi? Sen de bir tane oğlun var. Yani yapmışsın, atmışsın öyle ortala. Sana demişsin ki, ya valla ben bu çocuğa İslam'ı öğretemiyorum. Bari bu çocuk gitsin, bizimkiler de buna demokrasiyi öğretsin. Bu çocuk önce bir kafir olsun. Veya gitsin, bu çocuğa önce bir Atatürkçülüğü öğretsinler. Bu çocuk önce bir Atatürk'ü sevsin. Önce bir şey. Yani Allah'ın onu üzerine yaratmış olduğu fıtrat yok mu? <gülüyor> Bütün çocuklar fıtrat üzerine doğal var. Hangi fıtrat? Fıtrat <gülüyor> Allah'ın insanların üzerine yarattığı fıtrat. Allah bizi ne yapmıştı? Allah bizden söz almıştı. Dediler ki evet biz şadır ettik ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Çocuk hala o fıtrat üzerine öyle değil mi? Ergenliğe ermeden çocuk Allah'a vermiş olduğu o söz üzerine daha de. öyle değil mi? Sen diyorsun yok kardeşim ya bu, bu çocuk böyle ben bunu eğitemiyorum. Bu çocuk gitsin önce bir Atatürkçü olsun, önce bir demokrat olsun şöyle. Önce bir La İlahe ne manaya geldiğini bilmeden bir gitsin demokrasinin, layıklığın ne manaya geldiğini bir öğrensin. Demokrasinin layıklığının yeryüzünde gerekli olan yönetim sistemleri olduğunu çocuğun bir öğrensin. Allah'ın şeriatının ne olduğunu bilmeden önce bir bunları öğrensin. Ele biz öğretiriz. Diyorsun. Sadece diyorsun. Demekte kalıyor. Ve maalesef birçoğu daha ergenliğe girdiği zaman Müslüman olarak değil. Ne olarak? Birçoğu kafir olarak giriyorlar daha çocuğun Allah'a bir defa secde etmeden çocuğa namaz kılmayı öğretmeden çocuğun el önce bir gitsin her pazartesi Atatürk'ün karşısında bir böyle saygı secdesinde bulunsun. Öyle değil mi şöyle birer dakika şöyle bir saygı secdesinde bir dursun ya şöyle bir atasını tanısın yani bir, bir secde etsin atasına Allah'a secde etmeden başkalarına secde etsin diye çocuğu oraya gönderiyorsun. Mefhum çocuğun, çocuğun önemini anladınız mı? Sen veremiyorsun ama senin gönderdiğin yerler çocuğa vermesi gerekeni bir Vermesi gerekenleri ne yapıyorlar? Veriyorlar çocuklarımıza. Ve bugün çocuklara gidin mesela Türkiye'de özellikle 150 tane çok böyle iyi Müslüman diye geçen adamın çocuğuna La ila Lallah'ın manasını sorun. Bir de demokrasinin manasını sorun. İmanın şartlarını sorun. Ondan sonra bir de şeyi sorun. Atatürk ülke ve inkılaplarını sorun. Peygamber annesinin doğum tarihini sorun. Bir de Zübeyde Hanım'ın doğum tarihini sorun. Peygamberin babasının Peygamberin doğum tarihini sorun. Bir de Atatürk Efendinin doğum tarihini sorun. Cevabı biliyorsunuz efendim öyle değil mi yani istisnalar hariç istisnalar hariç cevap nedir? Cevap hep aynıdır. Buradan da neyi anlıyoruz? Biz çocuklarımızın Müslümanlaştırmayı beceremeden onlar çocuklarımızın ne yaptılar? Onlar çocuklarımızı müşrikleştirmeyi başardılar. Tabii çocuk o anda müşrik olmaz. Çocuk daha çocuk. Öyle değil mi? Ama büyüdüğü zaman nakidesi üzerine ergenliğe giriyor. Tekellüf anına, nakidesi üzerine giriyor. Şirk akidesi üzerine e şey'e giriyor. Ee, ergenliğe giriyor yani. Se i̇şte çocuğun önemi. Yat kursuna çocuk gönderiyoruz. Diyanetin bir tane böyle kaliteli tam belam böyle, tam böyle ha. Yani katımsız yüzde yüz bir belam. Çocuklara gönderiyoruz. İşte çocuklar, devletimizi, atamızı, milletimizi, toprağımızı sevmemiz lazım. Çocuklar, işte bilmem, bilmem. Anlatıyor adam böyle. Çocuklar i̇şte birincisi ne diyor? Ama At diyor Atatürk olmasaydı diyor, işte şey, bugün Yunanlar bizi yöneteceklerdi. Sanki ikisinin arasında ne fark yani Erbakan Erbakan'la Yunanların arasındaki fark neyse ben onu anlamıyorum yani. Değil mi? Ama Atatürk olmasaydı bugün işte Yunanlar bizi yönetecekti. Çocuğum kim sana öğretti bunu? Camideki hocamız. Ha, öyle mi? Bak camideki hoca çocuğa ne öğretiyormuş? Sen evde öğretemeyince çocuğa Allah'ın şeriatının ne demek olduğunu öğretemeyince şey vela vera akidesini çocuğuna veremeyince çocuğa kimi sevmesi gerektiğini öğretip Kimde kime düşmanlık etmesi gerektiğini öğretmeyince ne oluyor? Çocuk Atatürk'ü de sever, çocuk Ecevit'i de sever, çocuk bilmem ki Haydar Aliyev'i de sever, çocuk sever de sever yani öyle değil mi? Zaten yani televizyonlar, okullar, camiler hep bunların sevgisini insanlara vermeye yönelik. Çünkü bunların sevgisi verildi mi, insanlar bunlara doğallara itaat ediyorlar. Severek gönülden zorla itaat eden insanla severek itaat eden insan arasında dünyalar kadar fark var, öyle değil mi? sen yerden sen de çocuğa bunu ver, veremediğin gibi bile götürüp bunlara teslim ediyorsun. Yani ben veremiyorum arkadaşlar. Alın siz bu çocuğu istediğiniz dine ne yapın? İstediğiniz dine sokun diyorsun. İşte peygamber diyor ya Kullu mevludin yuladu alal fıtra fe ebevâhu yuhewidânihi ev yunasserânihi ev yumeccisânihi ve fî rivayetin ev yuşerrikanihi Çocuk fıtratı cennet olarak diyor. Babası anası olur ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya Meclisileştirir. Bir rivayet ele diyor ne yapar onu? müşrikleştirirler. İşte sen çocuğunu ne yaptın? Çocuğunu müşrikleştirmeye doğru teslim ettin, çocuğunu götürdün, müşrik sistemin eline verdin. Al ben eğitemiyorum el firamız dedim. Al bu çocuğu Musa da vermiyorsun zaten. Cık, Musa vermiyor. Musa terörist. Musa'nın yanına giden hapse giriyor. Musa'nın yanına giden. Ee, Musa'yım dedim ne hapse giriyormuşsun? Onun için Musa'nın yanına çocuk gönderme. Çocuğun geleceği var ya. Çocuk okuyacak, doktor olacak, öğretmen olacak. Öyle değil mi? Mühendis olacak. Kimin yanına gitmesi lazım bu çocuğun? Firavun yanına gitmesi lazım. Çocuğun önemi böyle işte. Tabi diyor çocuk yolda giderken gelirken kimi gördü diyor. Çocuk yolda giderken gelirken وَكَنَا فِي تَرِيْخِهِ اِذَا Yolda diyor bir tane rahip vardı. تَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ kelamehu فَاَجَبَهُ Çocuk gitti diyor. Onun yanına oturdu. Onun sözünü dinledi. Ondan çocuk ne yaptı? Ondan çocuk etkilendi diyor. Şimdi burada hiç kimse rahibin yerini bilmiyor da niye sadece bu çocuk biliyor? Ve kısanın devamında geldiği gibi de neden rahip çocuğa yerini söyle söylememesini istiyor? Yani yakalanırsan benim yerimi söyleme diyor. Neden rahip gizleniyor? Bede <gülüyor> el islamu gariben ve seyaudu gariben fetuba ey fetuba lil İslam garip olarak başladı garip olarak dönecek. Ve gariflere ne olsun? Gariflere müjdeler olsun. Yani garabet sadece bizim zamanımızda yok ha. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bizden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki insanlar da Rabbim Allah'ta dediler mi ne oluyordu? Gizlenmek zorunda kalıyorlardı. Rabbim Allah'ta dediler mi böyle mağaralarda, dağlarda, kimsenin görmediği yerlere ne yapmak zorunda kalıyorlardı? Bu tevhidin ruhunda olan bir şey. Bu tarih boyunca değişimler Allah'ın sünneti. Aha yani hadi bizim bizde belki biz bunu bizden normaldir diyorsak sadece bizde değil. Bizden çok çok önce yaşayan insanlarda da ne var? Bizden çok çok önce yaşayan insanlarda da aynı hikaye mevcuttu. Yine Müslümanlar garipti. Yine Müslümanlar neydi? Müslümanlar gizlemek zorunda kalıyordu. Yani rahat Müslümanlık o zaman da yoktu ha. İslam'ın ruhunda yok böyle bir şey yani. Öyle değil mi? Böyle son model jiplerde papazlarla, kol kola, papazlarla omur omuza, Hristiyanlar, işte kiliselerde, ondan sonra havralarda, parlamentolarda. Böyle bir İslam yoktu yani. Peygamber zamanında, peygamberden önceki aleyhissalatü vesselam'da böyle bir İslam göremezsiniz kısalarda yani. Var mı böyle bir İslam kısalarda? Yok yani böyle bir İslam modeli yok. Allah'ın getirdiği, yani inned dina indallahi İslam dediği İslam var ya. Böyle bir İslam modeli göremezsiniz yani. Bu ne zaman çıktı bu İslam modeli? Bu İslam modeli sonrakilerde, öyle değil mi? Kendilerini dünya hayatını aldattığı, kalplerinden nifak hastalığının bulunduğu insanlar böyle yeni bir İslam modeli çıkardılar kilitelerde yaşayan İslam parlamentolarda yaşayan İslam öyle değil mi? Diskolarda, ballarda yaşayan İslam böyle yeni bir İslam modeli çıkardılar ama gördüğünüz gibi ne peygamberimizde aleyhissalatü vesselam ne de ondan önceki insanlarda böyle bir İslam modeli ne? Böyle bir İslam modeli yok, yok, yok <gülüyor> oturuyor onun sözlerini dinledi, ona etkili oldu diyor onun sözleri şimdi arkadaşlar sahil kralın yanında sarayın içinde son model aynı şimdiki gibi böyle işte kendisine üniversiteler vermişler. Öyle değil mi? Mesela kim gibi ee, Yeşil Papaz Fatullah Gülen gibi. Öyle değil mi? Adamın son model e, teçhizat, son model teknoloji, her şey adamın elinde var. Öyle değil mi? Bu adama ne demişler? Senin hiç bir işin yok. İnsanları ne yapacaksın, kafir yapacaksın. Ya senin başka hiç bir işin yok. Sana biz bütün imkanları veriyoruz. İslam adını sen insanları kafir yapacaksın. tabi peşe nasıl insanları kafir yapacağım? Hristiyanları sevdireceksin, biz Hristiyanlara kafir diyemeyiz diyeceksin, öyle değil mi? İnsanlara devleti, askeriyeyi sevdireceksin, sevdirmek bir yana askeriye iştihat kurulur diyeceksin, öyle değil mi? Böyle yapacaksın sana bütün imkanlar, öyle değil mi? Öbür taraftan böyle evlerde, böyle camilerde, köşede, bucakta böyle tevhidi anlatmaya çalışan gençler görürsün, öyle değil mi? Böyle gariban gariban böyle. Hiçbir şey olmayan, elinde hiçbir kuvvet olmayan, sadece anlattığından ve yaşadığından başka elinde hiçbir kuvveti olmayan insanlar görürsün. Çocuk hangisinden etkileniyor peki? Çocuk tevhid ehlinden, mağaralardaki gizlenenden etkileniyor. Öyle değil mi? Çocuk böyle ortalıkta gelip bas bas bağıranlarından ne yapmıyor? Bas bas bağıranlarından etkilenmiyor. Demek ki insanlara İslam'ı anlatacağım diye zorla sistemin dinine girmenin lüzumu yokmuş. Demek ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi veya bu rahip gibi dağlarda gizlenen, mağaralarda yaşayan insanlar da, Erkam'ın evinde gizlenen insanlar da insanları fevç fevç İslam'a ne yapabiliyorlarmış? Fevç fevç İslam'a sokabiliyorlarmış. Bak bu çocuğun elini yeniler oldu. Bir toplum külliyen ne oldu? Bir toplum külliyen iman etti. İlâ ma Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? ki bu rahip sizce buna ne anlattı ki bu çocuğun böyle hoşuna gitti? Ben de anlattı. Çünkü hiçbir kavmin kendisine gönderilen elçisi veya kavmin davetçisi hak üzerine olan peygamber bu adamı anlatıyorsa bu adam demek ki nedir hak üzerineydi. Hak üzerine olan insanların ilk başladığı şey nedir? Ya kavmi Abdullah min ilah in Ey kavmim Allah'a iman edin sizin için Allah'tan berkat tapılacak hiçbir şey yoktu. Ve bu çocuğun daha ilk etapta, daha yeni ilk günlerde kendisine gelen adama işte bana şey yap, bana e, şifa ver dediğinde inni la eşfi aheden inneme yeşfillah ben kimseye şifa vermem, şifa veren Allah'tır demesi, çocuğa tevhidin. Nasıl çocuğun kalbine yerleştirildiğinin ne? Çocuğun kalbine yerleştirildiğinin bir göstergesi. Nasıl çocuğun kalbine tevhidin yerleştirildiğinin neydi? Bir göstergesidir. Bunu anladığınız zaman demek ki insanlara ilk başta tevhidi anlatmayacaksın. Önce insanlara kendini sevdireceksin. Sonra sen de onların dinine gireceksin. Sonra beraber onların ortak dinini paylaşacaksın. Sonra vakit kalırsa, adam da yumuşarsa, yani ee, sittin deher yani, adam da yumuşarsa, adama tevhidi yavaş anlatacaksın. O da nasıl anlatacaksın? İsim vermeden anlatacaksın. Öyle mi? İsim isim yok ha. Böyle üstü kapalı anlatacaksın. Bunun batıl olduğunu ne yapıyor bize? Bunun batıl olduğunu bize gösteriyor. Adam ilk başta çocuğa ne yapıyor? Çocuğa tevhidi anlatıyor. Peygamberimiz ilk geldiğinde Mekke'li müşriklere önce kendini sevdirip bilmem car't edip cür edip bir şeyler ne yapmıyor? Yapmıyor. Ne yapıyor peygamber? Gelir gelmez o da insanlara Allah'a ibadet edin. Allah'ın dışında taptığınız putlar hiçbir fayda ve hiçbir zarar size vermiyorlar siz ve babalarınız hepiniz ateştesiniz bu yol üzerine olduğunuz müddetçe nesiniz, cahiliye üzeresiniz diye insanlara önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Bunu beyan ediyor bizim de aynı şekilde hem kendimize hem çevremizdeki insanlara davete başlarken ilk, ilk anlatacağımız şey nedir? Alim, ya biz alim değiliz ilim talebeleri peygamberlerin nelerdirler, peygamberlerin varisleridirler öyle değil mi? peygamberlerin görevi nedir? mirası nedir? <gülüyor> Biz her kavimde bir Resul gönderdik. O Resulün insanları çağırdığı şey neydi? Allah'a ibaret edip taahhütlardan ne yapınız? Taahhütlardan uzak durunuz. Biz de eğer peygamberlerin varisi olduğumuzu iddia ediyorsak, insanları önce neye çağırmak zorundayız? Tevhide çağırmak zorundayız. Saat kaç? Tam bulmuşum. tam bitirelim inşallah. Bitirelim mi, devam edelim mi? Değil mi? Değil mi? Sen, hadi. mi? Aleykümselam. Aleykümselam. Ne evvel kaldık arkadaşlar? ücret tevhid kelimesi, cennetin anahtarı olan tevhid, insanların kurtuluşu olan tevhid çözünün koşuna gidiyor. Öyle değil mi? Ve kana ize atı sahire marr bil rahibi. Ve çocuk diyor her şeye geldiği zaman rahibe geldiği zaman ne yapardı diyor rahibe geldiği zaman diyor ve sahire geldiği zaman sihirbaz. Rahibe uğradığından dolayı ne olurdu? Geç kaldı. Sihirbaz bunu döverdi. Öyle değil mi? Tayf niye sihirbaz bunu döver ki? Çocuk yani. Çocuk geç kaldı. Olur mu? Yolda bir yere takılır. Birileri bu çocuğun kafasını bulandırır. Öyle değil mi? Ne yapmak lazım? Çocuğu sürekli kontrol altında tutmak lazım. Çocuğu başıboş bırakmamak lazım. Sekiz saat okulda çocuğu müşrik ettim. Çocuğu bırakma. Eve gönder bu defa televizyonun karşısına otur. Televizyon da yetmedi çocuğun. Dışarı çıkmasın çocuk. Belki birinin bir, bir kafasına bir şeyler... internet al eve. Bilgisayarların fiyatını düşür. internetin fiyatını düşür. Çocuk bu defa otursun. internette bir şeylerle meşgul olsun. Sürekli sihir, sürekli sihir. Çocuk o çocuğun kafasına başka bir şey ne olmasın? Çocuğun kafasına başka bir şey girmesin. İşte aynı bakın zihniyet değişmiyor. Zihniyet tarihi boyunca ney? Zihniyet tarihi boyunca aynı. Tevkid ehlinin yoluyla küfür ehlinin, şirke ehlinin yolu aynı. Her ne kadar isimler, müsemmalar, sistemler, kurumlar değilse de ünvanlar değilse de zihniyet ve Müslümanlara karşı uygulama ne, insanlara karşı uygulama, insanları sihirleme, büyüleme sistemi ne, İnsanları sihirleme ve büyüleme sistemi her zaman aynı. İşte aynı bu kısalar ne yaptığımız gibi. Yoksa çocuğu niye dövüyorsunuz? Çocuk bu ya. Belki yolda oyun oynamıştır. Öyle mi? Belki yolda işte ne bileyim? Bir yer, Çocuk o bir yere takılmıştır. Yok. Çocuk dövüyor. Geç kalmayacaksın. Çocuk peki ne yapıyor? Çocuk gelip bunu rahibe ne yapıyor? Çocuk bunu rahibe şikayet ediyor. Burada da biz davetçiler için ne var? Çok büyük bir e, nokta var. Çok önemli bir nokta var. Çocuk neden gidip de hiç kimseye derdini anlatmıyor da gidip rahibe anlatıyor. Oysa daha rahibi iki üç gündür tanımış. Rahibin ne olduğunu bilmiyor. Rahip mağarada yaşayan kimsenin yerini bilmemesi gereken bir adam. Ona ne kadar güven verdiğini görüyoruz burada. Ona ne kadar yakın davrandığını, ne kadar sıcak, samimi davrandığını görüyoruz ki çocuk derdini ilk başta gelip ne yapıyor? Çocuk derdini gelip rahibe anlatıyor da başkasına ne yapmıyor, başkasına anlatmıyor. O yüzden rahip pek dert anlatılacak bir makamda değil. Rahip kendine faydası yok yani. Kendisi saklanan bir insan, öyle değil mi? Demek ki davetçinin de ne olması lazım? İlgilendiği insanlara karşı bu mesafede olması lazım. Özellikle tevhidehlerle karşı samimi, sıcaf öyle değil mi? Böyle yapmacık değil. Samimi ve sıcaf. Gerçekten işten onlara yardım eden öyle değil mi? İhtiyaçlarını gideren tipte olması lazım ki insanlar sıkıntıya düştükleri zaman ne yapsınlar? Gelip kendisine baş vursunlar. Sihirbaz e, rahip ona ne diyor? Sahile geç kaldın mı? ki ailem beni tuttu. Ailene geç kaldın mı? De ki sihirbaz beni tuttu. Bu da neyi görür? İşin ehline işe danışırsan sana ne yaparlar? Sana yol gösterirler. O çocuk kendi aklıyla hareket etseydi ne yapıyorsa ortalığı Allah bullak edecekti. Bergi rahibin yerini ilk baştan gösterecekti katıldan dolayı. Ama işi gidip ehline sorduğu zaman, öyle değil mi? İşi bilen, tecrübe sahibi, kafirlerle bir mücadelesi geçmiş adamın. Mesela rahibin öyle mi? Saklanıyor. Bunlarla bir mücadelesi. yalan söyle diyor yani. Onlara gittiği zaman ailem beni tuttu, ailene gittiği zaman sihirbaz beni tuttu. Peygamberimiz yalan yerde caizdir dedi, ne biri de ne dedi? كَزِبُ الرَّجُولِ fil harbi, Kişinin halte söylediği yalan da nedir? Yalandan değildir. Bu da mücadele sahasında soğuk savaş dediğimiz alanda nedir? Bu da bu şekilde bir yalandır. Yani mesela diyelim devlet, polis seni yakaladı götürdü. Şimdi misal seni vuruyorlar. Sen nereye gidiyorsun? Niye biz sana okul kurduk? Biz yani seni büyülemek için okul kurduk. Eve televizyon kurduk, odana internet kurduk. Sen buralara takılmıyor musun sen? Nereye gidiyorsun? Yoksa Müslüman mı oldun? Yoksa Rabbim Allah'tır mı diyorsun? O bizi tekfir mi ediyorsun falan deyince sen ben yalan söylemem, yalan söylemek haramdır. Peygamberimiz yalanı üç büyük günahtan saymıştır falan öyle değil mi? Ben yalan söylemem, benim arkadaşım işte budur budur, bana ters veren budur falan. Bu, bu ne? Bunlar doğru konuşmak değil, bunlar da ehmaklık, başka bir şey değil öyle değil mi? Ne yaparsın? Çünkü bunlar kafir, öyle değil mi? Senin bunlara söyleyeceğin yalan bir mevsede fesat, ama getireceği fesat çok daha büyük fesat. Öyle değil mi? Ama yalan söylediğin zaman bunlara yalan söyleyeceğim bir fesat ama getireceği maslahat ne? Getireceği maslahat çok daha büyük ne? Çok daha büyük bir maslahat. Bu da neye giriyor? Allah'ın izniyle Allah'u ve alem Allah en güzelini bilir ama alimlerin tercihine göre Kedibur raculü fil harbi kişinin harbde söylediği yalanı, öyle değil mi? Canına malına zarar gelecekken veya söyleyebileceği zaruret yalanı şu anki sistemlerle Müslümanların muamelesi. Öyle değil mi? Ve bir Müslümanın farklı bir isim kullanması. Öyle değil mi? Çünkü kendi ismiyle aranıyor. Farklı bir isim kullanıyor. Veya bir Müslümanın saklı bir kimliğin kullanması. İlâ Bunlar da tüy olsun kafanıza. Bunlar da bu baptan ne olur? Bunlar da bu baptan sayılırlar. Eyvah. Febeynemehu ve ala dâlike Diyor çocuk bu hal üzereyken Ne oldu? Yolday diyor. Bir tane hayvan gördü. Dedi ki ya Rabbi. Eğer bu hayvanla ben için bir taş fırlatacağım, ben bugün bakacağım eğer rahip sahiden yani rahip olan yanına gittiği alim olan eğer şeyden daha hayırlıysa sihirbazdan daha hayırlıysa bunu öldür diyor yani bakacak hangisi daha hayırlı ve taşı ne yapıyor? Taşı fırlatıyor ne oluyor? Hayvan ölüyor insanlar geçiyor şimdi bu çocuk muvahhid değil miydi? Bu çocuk Allah'a iman etmemiş miydi? bu çocuk rahibin öğrencisi olmamış mıydı? Tayyip niye çocuk o zaman şüphe ediyor rahibin emrinden? Çocuk niye rahibin yolu mu daha hayırlıdır, faziletlidir? Yoksa çiğirbazın yolu mu daha? Niye, niye? Demek ki çocuk iki sistemde beraber okuyamıyormuş arkadaşlar. Demek ki çocuk hem kafirin elinde hem Müslümanın elinde yetişemiyormuş. Çocuk her ne kadar seviydi öğrense de iki kaynaktan, iki farklı kaynaktan beslenen çocuk ne oluyor? Böyle şek şüphe içerisinde oluyor. Öyle değil miyim? Şek ve şüphe içerisinde oluyor. İki farklı kaynaktan beslenen insan, şek ve şüphe. Bir çocuk hem Kur'an'dan hem televizyondan beslenebilir. Bir çocuk hem tağuti sistemin okulundan hem de neden hem de tevhidden beslenemez. Bundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'ı bile Müslümanların okumasını kabul etmedi. Öyle değil mi? Hazreti Ömer'in gördüğü Tevrat'ı bile çekti ne yaptı? Çekti fırlattı. Bırakın müşriklerin olaylarını, müşriklerin meselelerini. Tevrat'ı dahi Müslümanların elinde ne yapmadı? Müslümanların elinde görmeye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tahammül etmedi. Eğer ilk nesil ilk nesil olduysa eğer ilk nesil bu davanın bugüne gelmesine sebep olduysa Allah'ın izniyle, eğer ilk nesil davanın bütün yükünü omuzlayabildiyse ve çok kısa bir dönemde bütün dünyaya İslam'ı tanıtılarsa bu neden dolayıydı. Bu ilk neslin sadece ve sadece Allah'ın menhecinden, rabbani metottan beslendiklerinden dolayıydı. Hem Ebu Cehil'in dizinin dibinde yetişen, hem Muhammed'in dizinin dibinde yetişen bir sahabe çocuğu göremezsiniz. Hem Abdullah bin Übey bin yanına, Abdullah bin Selul'un yanına gider. Hem de gidip de işte Zeyd i̇bn Sabit'ten, Ubeyb İbn-i Kur'an dersi alan bir çocuk. Göremezsiniz. Hem gelip mescitte peygamberin derslerine, derslerinde hazır bulunan insan, hem de aynı zamanda gidip Yahudi ehli kitap alimlerinin dizinin dibine oturan bir sahabe. Göremezsiniz. İşte bunlar her şeyleriyle sadece ve sadece tek bir kaynaktan beslendiklerinden dolayı çok kısa bir dönemde dünyayı ne yaptılar? Dünyayı tarumar ettiler tabiri yerindeyse. Dünyayı yerinden, yeri yerinden oynattılar yani. Öyle değil mi? Dünyanın en büyük imparatorluklarına Allah'ın birliğini, Allah'ın tevhidini ulaştırdılar. Öyle değil mi? Çok kısa zamanda dünyanın çok bir kısmı, büyük bir kısmı halifeler döneminden oldu. İslamiyet dinine girmiş oldu. Sebep bizimle onlar arasındaki fark, onlar tek kaynaktan besleniyorlardı. Bizim neslimiz, bizim çocuklarımız da çift kaynaktan besleniyorlar. Hem dini öğrendiğimizi zannediyorum. Mesela biz hem din öğreniyorduk, hem de ne? Hem de tavuklu sisteminde yetişiyorduk. Öyle değil mi? Bizi almışlardı böyle böyle böyle Allah tabi hidayet edene kadar bizi böyle böyle ne yapıyorlardı? Böyle böyle işliyorlardı. İşte bu tür insanların arkadaşlar, bu tür insanların öyle değil mi? İstikrarlı bir yol izlemeleri mümkün değil. Bak çocuk çocuk dayat hamile ediyor Öyle değil mi? Zorluğa katlanıyor. Sihirbazdan dayak yiyor, evden dayak yiyor. Ama çift kaynaktan beslenince de kafasında ne var? de kafasında şek var. O zaman neyi anlıyoruz biz buradan? Ne kadar sen çocuğa batılı tanıtırsan tanıt, çocuğu o batılın içine gönderirsen, çocuk o batıldan etkileniyor bir şekilde. Bir şekilde o batıl o çocuğa ne yapıyor? Bir şekilde o batıl o çocuğa tesir ediyor. Burada da tekrar söylüyorum. Bu noktada çifte kurumlarda yetişen insanların ne kadar büyük hayrette olduğunu ne yaparsınız anlarsınız. Yani mesela örnek vereyim. Biz çocuğa Kur'an ve sünneti öğretiyoruz. Çocuk okula gidince neyi öğretiyor? Her şeyin ölçüsünün akıl olduğunu. Öyle değil mi? Her şeyin ölçüsünün akıl olduğunu öğreniyor. Şimdi tam biz bu çocuğa Kur'an sünneti vermişiz. Bunun yanında çocuk bizim verdiğimizin iki katı ne öğrenmiş, aklı da akıl kullanmayı öğrenmiş. Öyle değil mi? Yarın bir gün bu çocuk çıksın. Bu çocuk iyi bir şey yaptığını zannediyor. İslam'ı yaşadığını zannediyor ama o Kur'an ve sünneti Kur'an ve Allah'ın istediği şekilde anlamıyor. İblis gibi neyle anlıyor? Kendi kafasından kıyaslar yaparak anlıyor. Öyle mi? Çünkü her şeyin ölçüsü akıl ya. Kendince akıl yürütüyor. Kendince yürütüyor. Kendince Kur'an'ı ve sünneti ne yapıyor? Kendi aklıyla anlamaya çalışıyor. Ve ne dini çıkıyor ortaya? Ya olur mu? Tevhid busa şimdi bu kadar insan müşrik mi? Akıl ya. Biz bu çocuğa akılı, akıl verdik ya. Şimdi ayeti inkar etmiyor çocuk. Ayeti inkar eder mi? Edemez. Çünkü biz çocuğa ne öğretmişiz? Ayet geldi mi duyaracaksın. Ama tağuti sistemde çocuğa neyi öğretmiş? Akıl. Tamam, ayet geldi mi duracaksın ama akılla anlayacaksın o ayeti. Şimdi çocuğa anlatıyorsun işte. Öyle değil mi? Anlatıyorsun. İşte bir bela musibet geldi mi Allah'tan başka, Allah'tan başka fayda ve zarar veren nedir? Yoktur. Allah'ın dışında dua edilenler insana şirke sokar diyorsun. Çocuk ne diyor? Tamam bunlar ayet diyor. Tamam bunlar doğru. Ama diyor. Başka ayete kabul etti bak Ayeti inkar eden yok ha. Bu noktayı iyi anlayın yani. Türkiye'de veya dünyanın hiçbir yerinde ayeti inkar eden Müslüman yok. Ayete akılla yaklaşan insan var. Ayete babalarından gördüğü din şekilde yaklaşan insanlar var. Ayeti inkar etmiyor. Ne diyor adam? Tam da diyor arkadaş. Bu böyle bu kadar insan müşrikmiş mi diyor yani? Olunmuyor. Ya? Olmuyor. Ya? Akla baksaneme şağal. Yani akıl ne? Akıl çalışıyor. İşte akıl bu. Yani eğitim sistemiyle senin verdiğinin meşhali işte bu. Birbirine karışmış hali bu. Çocuk sen, sen diyorsun benim çocuğum ne olmuş benim çocuğum? Kur'an okuyor, namaz kılıyor bak ne kadar güzel. Diyorsun ama. Çocuk o anladığı dini de neyle anlıyor? Atatürk yani şeyin. Atatürk Kemalist sistemin kendisine vermiş olduğu anlayış sistemiyle anlıyor. Öyle değil mi? Kemalistlerin veya işte komünistlerin mesela Rusya, Azerbaycan bir zaman oralarda veya işte buralarda mesela Arapların kendilerine vermiş olduğu ne? <gülüyor> Akıl sistemiyle çocuk Allah'ın dinini anlamaya çalışıyor. Peki sonuç ne oluyor? Fiyataya bakın işte sonuç bu. Bir taraftan işte meclislere girip şık koşanlar. Bir taraftan mezarlıklarda şık koşanlar. Bir taraftan dini tamamen terk edip amel mamel diye bir şey olmayıp Müslüman olduğunu iddia eden insanlar. Öyle değil mi? Bir taraftan Müslüman olduğunu işte Allah Allah deyip de çıplak giyinip elinde pa şeylerle ne yolladı? Elinde şu ne ee, Ne diyorlar? Şu, pankartlarla işte Allah Allah Filistin Filistin deyip çırçıplak giyinip Müslüman olduğunu zanneden zibiler bir taraftan etekli, ya Allah bismillah Allahu ekber diyen insanlar böyle yani te'accüb yani te'accüb yani ben inna hada şeyun yani gördüğü zaman diyorsun vallahi bu çok şaşılacak bir şeydir. Böyle bir piyasa var, böyle bir İslam toplumu var. Yani kendini İslam toplumu zanneden böyle bir toplumu görüyorsun. Neden? işte Kur'an'ı ve sünneti inkar eden yok. Ne var? Kur'an'ı ve sistemi, Kur'an'ı ve sünneti Sistemin kendilerine vermiş olduğu akılla anlayan ne var? Akıllı anlayan insanlar var. Onların da hali ne? Onların da hali işte bu. Onların da hali ortada. Tamam burada duralım inşallah. Nerede durduk? Çocuk taşı attı, o da öldü. Ne oldu? Çocuk geldi rahibe bunu haber verdi. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Saat davana. Anıl. Hamdüllahu alamin.